Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil <gülüyor> âlemin Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidil evvelin ve'l ahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mürtselin ve ila cem'il evliyai. Ve'lhamdülillahi rabbil âlemin. Allah'ın er-kadir ismini hep beraber anlamaya çalışıyorduk. Takdir eden, hüküm veren manasındaydı. Bütünüyle hayatımızı ilgilendiren bir isimdir. Allah'ın el-Kadir ismi. Eğer Allah'ın Kadir ismini, yani Allah'ın takdirini, eğer doğru anlamazsak, bütün hayatımızı yanlış yaşarız. Yanlış anlarız. Dolayısıyla yanlış yaşarız. Allah'ın isimlerini El Esmaul Husna'yı öğrenmeye çalışırken aslında hem Rabbimizi tanıyoruz isimlerinden hem de kendimizi yani yeryüzünde Allah'a halife olan insanı tanıyoruz. Eğer insan hayatından Allah'ı çıkarırsa, onu unutursa, yok sayarsa, onun insan olmakla bir alakası, bir bağı kalmaz. O insan olmaktan çıkar. Allah ayet-i kerime'de öyle buyuruyordu. Ayetlerimize iman etmeyenler hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıgidir. Allah'ın Kadir ismini geçen hafta bir parça anlamaya çalışmıştık. Kadir demek, kadir olan, yani güç yetiren, dilediğini dilediği zamanda, dilediği kadarıyla, dilediği şekilde yapan, yaratan, dilediği kadar kıymet, değer veren, her şeye ölçüsünü koyan, kıymetini, değerini de bişendir Eğer biz kıymeti, değeri Allah'a göre anlamazsak, kendimize göre bir kıymet değer vermiş oluruz. Allah'ın Kadir ismine iman etmemiş, kendi kendimize ölçü koyan, Kadir olan demişiz ki, kendimizi Allah'a şirk koşmuş oluruz. İster bunun farkında olalım, ister olmayalım, bu böyledir. Onun için ayet-i de buyruyordu, Allah her şeyi yaratıp ölçüsünü, değerini koyandır. Takdiri yapandır. Eğer biz Allah'ın koyduğu takdiri kabul etmezsek, hiçbir şekilde Allah'a hamd etmemiş oluruz. Allah'a hamd etmek demek, Allah'ı övmek demek, koyduğu ölçüyü kabul edip, sevip, beğenmek demek. O ölçüye göre hareket edip, düşünüp, yaşamak demektir. Bütün bunların hepsi Allah'ın Kadir ismine imanla ilgilidir. Onun için ayet-i kerimede Allah buyuruyordu. Onlar Allah'ın hakkını hakkıyla takdir edemediler. Allah'ın koyduğu ölçüyü kabul edemediler. Allah'ın koyduğu ölçüyü kabul etmeyince ne olur? Allah'a sen bu işi bilmiyorsun demiş oluyor. Bu ölçüyü neye göre koyması gerekir? Bir de hep beraber onu anlamaya çalışacağız inşallah. Önce kalan bir kısım ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız. Allah Kadir Suresi'nde buyuruyordu. İnna anzelnahu fi leyleti'l-kadr. Muhakkak ki biz onu Kur'anı ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletu'l-kadr? <gülüyor> kadir gecesi nedir biliyor musun? Leyletu'l-kadri hayrun min alf şehr. <gülüyor> kadir gece ...odur ki bin aydan daha hayırlıdır. Önce bu üç ayeti beraber anlamaya çalışacağız. Allah, Kur'an'ı indirdiği geceye kadir gecesi dedi. Kadir. Leyletul kadir. Kadir gecesi. Takdir gecesi. Neden öyle buyurmuş? Kur'an'ı indirdiği için. Kur'an'ı indirdiği geceye, evet, kadir gecesi dedi, takdir gecesi dedi. Kıymet değer, ölçü koyduğu gece dedi. Devamında ne buyuruyordu? Fenezzelül melaiketi ve ruhu fihâ biiznirrabbihim min kulli emr. O gecede melekler her bir iş için Allah'ın izniyle inerler, ilmeye devam ederler. Sadece bu o geceye mahsus değildir. Niye iniyorlar? Allah'ın vahyini indiriyorlar. Dolayısıyla Allah'ın vahyi Allah'ın takdiri demektir. Allah'ın koyduğu ölçü demektir. Allah her şeye bir ölçü koymuş. Neyle beyan etmiş bize? Kur'an ile, Kitabı ile. O geceye bin aydan daha kıymetli, değerli, şeref veren nedir? O gecede Kur'an'ın ilmeye başlamış olmasıdır. Dolayısıyla ilmeye devam etmesidir. Onun için Kur'an kader kitabidir, takdir kitabidir, ölçü kitabidir. Allah'ın koyduğu ölçü kitabidir. Eğer biz ölçüyü Kur'an'a göre koymazsak Allah'ın takdirini kabul etmemişiz demektir. Allah'ın koyduğu ölçüyü kabul edemedik demektir. Kendimize göre ya da birilerine göre ölçü koyuyoruz. Her bir emir için melekler inerler dedi. Her bir emir için, her bir iş için. Yani her konuda Allah'ın emrini getirip takdim ederler. Her bir iş için. Yani hayatın her alanına Allah bir ölçü koymuştur. Takdirini yapmıştır. <gülüyor> Kendimize nasıl muamele etmemiz gerektiğini, kendimize zulmetmememiz gerektiğini beyan etmiş, onun ölçüsünü koymuştur. Allah'a nasıl abdolmamız gerektiğini beyan etmiş, ölçüsünü koymuştur. Nasıl iman etmemiz gerektiğini beyan etmiş, ölçüyü koymuştur. Nefsimizi nasıl terbiye etmemiz gerektiğini, tezkiye etmemiz gerektiğini beyan etmiş, ölçüyü koymuş. Takdirini yapmıştır yani. Hayatı yaşarken nasıl kazanmamız gerektiğini, nasıl harcamamız gerektiğini, nereye harcamamız gerektiğini beyan etmiştir. Kazanırken nerelere verilmesi gerektiğini Allah inceden inceye beyan etmiştir. Fakirlere, miskinlere, yoksullara, yolda kalmışlara, gönlü İslam'a sınırlayacak olanlara, Ayrı ayrı evet. yetimlere Allah tek tek nasıl harcamamız gerektiğini beyan etmişti. Aynı şekilde ailemize nasıl muamele etmemiz gerektiğini, çocuklarımıza nasıl muamele etmemiz gerektiğini, onları nasıl yetiştirmemiz gerektiğini beyan etmişti. Müminlerin nasıl kardeş olduğunu, Birbirimize karşı nasıl bir tavır içinde olmamız gerektiğini Allah beyan etti. Gayrimüslimlere nasıl muamele etmemiz gerektiğini beyan etti. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur dedi. Ahireti nasıl kazanmamız gerektiğini, cennete nasıl koşmamız gerektiğini beyan etti. Nasıl Hazreti insan olmamız gerektiğini takdir edip, ölçüyü koyup en ince ayrıntısına kadar beyan etti. Yani Allah hayatımızın her alanına takdirini yapmıştır, ölçüyü koymuştur, yolu göstermiştir. Bunu böyle yapmanız gerekir. Böyle yaparsanız benim istediğim gibi muradıma uygun olarak yapmış olursunuz, kazanırsınız. Yok koyduğum bu ölçüyü aşarsanız, ölçümü kabul etmezseniz kaybedersiniz. Hem dünyanız hem ahiretiniz cehennem olur diye beyan etti. Sonra Allah irade verdiği için tercihi bize ve bıraktı, takdiri bize bıraktı. Takdir senindir dedi. İstersen cennete gidersin, istersen cehenneme gidersin. Takdir senindir dedi. Evet, onun için Kur'an kader kitabıdır. Takdir kitabıdır yani, ölçü kitabıdır. Kendi ölçümüzü kendimiz yapıyoruz. Neye göre yapmamız gerekir? Eğer Allah'a iman etmişsek, Allah'ın Resulüne, kitabına iman etmişsek, Allah'ın Resulüne, kitabına göre ölçüyü koyarız, öyle yaparız, öyle yaşarız. İman etmemişsek, iman etmemişsek, biz kendi kendimize ölçüyü koyarız. Bana göre bu güzeldir, bana göre şu yanlıştır deyip ölçüyü koyarız. O Allah'ın takdiri, kaderi değil, o senin kendi kendine koyduğun kader olmuş olur. Kendi kendine zulmetmiş olursun. Allah'ın takdirini beğenmediğin için, Allah'ı beğenmediğin için yani. Bunun için herkesin kendisine bakması gerekir. Allah'ın koyduğu ölçüyü kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Allah'ın koyduğu kadere göre, ölçüye göre, yaptığı takdire göre, emrine göre yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Yaşayabilmek için önce düşün, doğru düşünmek gerekir. Kur'an'a göre, Kur'an ile, Allah'ın ayetleriyle düşünmek gerekir ki doğru anlayalım. Kur'an'a göre anlayışımız olsun. Eğer bilmiyorsak, Kur'an'ı sadece sevap kitabı zannetmiştik, ibadeti de abdiyet zannetmiştik, ibadet Allah'a kur olmaktır, abd olmaktır demiştik, bir de Allah'a kulluğu camiye hapsetmişsek, Hristiyanlar, Yahudiler gibi Allah'ın takdirini anlamadığımız içindir. Böyle yaparak bir de cenneti umuyoruz ya da şeytan bizi bununla kandırıyor. Allah Kur'an'ı indirmekle her şeye kaderini koymuştur, her şeye kıymetini, değerini vermiştir. Eğer Kur'an'a göre anlamazsak, Allah'ın takdirine göre anlamazsak dünyaya ahiret muamelesi yaparız. Zaten öyle olmuş. Sanki dünya ebediymiş gibi ona muamele yaparız. Ahiret gibi severiz, hatta ahiretten daha çok severiz. Ahireten önüne koyar, dünyayı ahirete tercih ederiz. Allah böyleleri için ne buyuruyordu? Böylediği için onların ahiretten nasibi yoktur dedi. Niye nasibi yok? İmanı olmadığı için. Allah'a güvenmediği için. Ahireti dünyanın önüne almadığı için. Allah insanı cennet için yaratmış çünkü. Hazreti insan olsun diye yaratmış. Eğer o bunu kabul etmezse kendine göre ölçü koymuştur. Allah'ın ölçüsünü de kabul etmemiştir. Evet. O açıdan Kur'an Allah'ın kader kitabidir. Ölçü kitabidir. Her şeye kıymetini, değerini ölçüp biçen kitabidir. Hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini takdir eden kitabidir. Aynı şekilde kıyamet günü de hesap kitabidir. Allah hesabımızı Kur'an'a göre görür. Kur'an'ın ölçüsüne vurur. Kur'an'a göre cenneti kazanmışsak, hak etmişsek, Allah'ın koyduğu ölçüye, takdire, kadere razı olup, onu sevip, ona göre yaşamışsak, cennete gideriz. Yoksa Kur'an'ı kabul etmemişsek, Ölçü kitabı olarak, hesap kitabı olarak kabul etmemişsek bu durumda kendimize göre ölçü koymuşuz. Hesabı da kendimize göre, nefsimize göre, şeytana göre ya da birilerine göre hesabı yaparız. Sonra perde açıldığında, Allah bizi huzuruna aldığında, al kitabını oku dediğinde ne olur? Evet. Hüsran olur. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar, doğru yaptığını zannedip yanlış yapanlardır. Çünkü onlar yaptıklarından bir de mükafat bekliyorlar. Ama yanlış yapmış. Neye göre yanlış yapmış? Allah'a göre. Allah hiçbir şeyi eksik bırakmamış, hayatın hiçbir alanını boş bırakmamıştır. Mutlaka hükmünü koymuştur. Şöyle düşünmen lazım, şöyle konuşman lazım, şöyle hareket etmen lazım, şöyle davranman lazım. Her şeye ölçüsünü koymuştur. Şunu şu kadar sevmen lazım, bunu bu kadar sevmen lazım, buna bu kadar üzülmen lazım, şuna da şu kadar üzülmen lazım demiştir. Yani biri hangi konuda olursa olsun bir soru sorduğunda Allah onun cevabını vermiştir. Onun için ne diyoruz? Her türlü soruyu sormak serbesttir, sorulmalıdır eğer bilmiyorsak, kafamıza takılmışsa. Cevabı olmayan hiçbir soru yoktur. Yani soru sorulduğunda bunun cevabı yok denmez. Kime göre? Elbette ki Allah'a göre. Evet. Evet. O gecede melekler her bir iş için her bir emir için saf saf peyder pey inerler yalnız bu iniş kıyamete kadar devam eder neyi indirirler Allah'ın vahyini Allah'ın vahyini gönüllere indirirler bir melek ilmiyor. Ne zaman biri gönlünü Allah'ın ayetlerini açsa, Allah onu kulunun gönlüne indirir, inzal eder. Eğer biri ilk defa bir ayeti dinliyorsa, İlk defa o ayet onun gönlüne iniyorsa o onun kadir gecesidir. O onun kadir gönüydür. Allah'ın vahyi, ayetleri bir geceye indiğinde onu bin aydan daha hayırlı yapıyorsa bin ay demek yaklaşık 83 yıl demektir. Bir ömür demektir yani. Bir geceyi bir ömür kadar değerlendiriyorsa, şereflendiriyorsa, kıymetlendiriyorsa bir ayet, bir günüyle inerse o insani nasıl değerli yapar, şerefli kılar? Ona göre anlamak gerekiyor. Niye insani böyle şerefli kılıyor, kıymetli değerli kılıyor? Çünkü artık onun ölçüsü Allah'ın ölçüsüdür. Allah neye nasıl bir ölçü koymuşsa, kader koymuşsa, o da onu öyle kabul etmiş. Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalışmıştır. Onun bütün hayatı, kadir gecesi olur. İlk yinen ayetler, İkraya bismi rabi kellezi halakti, oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adıyla okumak demek, Allah'ın koyduğu kaderi görmek demek, koyduğu ölçüyü anlamak demektir. Evet. Allah her bir emrini indirir dedi. Her bir iş için emrini indirir. Nasıl indiriyor? İnsana Allah'a karşı olan sorumluluğunu öğretir. Allah'a nasıl kul olmak gerekir, nasıl abdolmak gerekir onu öğretiyor. Resulullah Efendimiz'e karşı sorumluluğumuzu öğretir. Ona nasıl İman etmemiz gerektiğini, ona nasıl tabi olmamız gerektiğini öğretir. Onun gibi iman etmemiz gerektiğini öğretir. Aynı şekilde Kur'an'a, Kur'an'a karşı nasıl sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerektiğini öğretir. Onu nasıl okuyup, anlayıp, yaşamamız gerektiğini, iman etmemiz gerektiğini, ahlaka dönüştürmemiz gerektiğini öğretir. Aynı şekilde Kur'an'ı, ...diğer insanlara nasıl taşmamız gerektiğini öğretir. Yani insana sorumluluğunu öğretiyor. Allah'ın ayetleri. Aynı şekilde kendimize karşı sorumluluğumuzu öğretir. Ailemize karşı... ...anamıza, babamıza, komşumuza, müminlere karşı... ...nasıl bir sorumluluğumuz var, onu öğretir. Yani... Öğretmediği hiçbir şey yoktur. Allah'ın takdir etmediği hiçbir alan yok demektir. Sonra, Selamun hiye hatta metle'il fecr. Fecre kadar selamet vardır dedi Allah. Eğer Kur'an birinin gönlüne inerse, Fecr'e kadar onun için selamet vardır. Fecr, günün gecenin bitip günün aydınlanması demektir. İnsanın hayatı bir gündür, gece karanlığında vahiy onun gönlüne inince gündüze döner, o selamette olur. Aynı şekilde dünya hayatı bitip ahiret başlayınca da tekrar perdeler açılır. Allah ayet-i öyle buyuruyordu. Bugün gözün keskin görür. Sana perdeyi biz açtık. Ölene söylüyor. Ölenlere söylüyor Allah. O günde perdeyi açıyor. O günde onun için kıyamette, ahirette selamet vardır. Evet, selamen hi hatta hakikaten tecelli ettiği kıyamet gelinceye kadar selamettesin. niye kuran senin gönlüne inmişte onun için İna, kull'e şey'in halaknahu bi kader Allah her şeyin içine kaderini koymuştur dedi. Her şeye ölçüsünü koymuştur. Her şeye kıymetini, değerini vermiştir. Neye ne kadar kıymet, değer vermemiz gerektiğini takdir etmiş. Bir de ayetlerini indirip bize beyan etmiştir. Valam ya konluhu şerikun filmül. Onun Mülkünde hiçbir şeriki, ortağı yoktur. Ve haleke külle şey ve o her şeyi yaratmıştır. Ve kadderahu takdira. Evet. Hepsine kaderini tayin etmiştir. Yani her birine kıymetini, değerini, ölçüsünü koymuştur. Eğer Allah kullarına bol bol rızık verseydi, onlar yeryüzünde azar taşkınlık yaparlardı. Bunun için Allah rızkı bir ölçüyle, bir kaderle indirir buyurdu. Muhakkak ki o kabir ve bestirdir. Kullarından haberdar olandır ve onları görendir. Muameleyi ona göre yapandır. Ve kederna beni emel Evet, Biz takdir ettik, ne güzel takdir etmişiz ölçüyü biz koyduk, ne güzel ölçü koymuşuz. Hazineleri yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Biz onu belli bir kaderle, belli bir ölçüyle indiririz. Ve kulle insanin elzemnahu tairehu Biz her insana her insanın boynuna kaderini boynuna takmışız. Allah her insanın boynuna kaderini takmış. Ne demek? Onun yaptıkları, onun günahı onun boynunadır yani. Allah hükmünü indirmiş, Kur'an'ı indirmiş, tercih senindir demiş. وَنُخْرِجُوا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kitap Kıyamet günü o boynundakini bir kitap olarak çıkarırız. يَلْقَهُ مَنْشُورًا Açılmış olarak o ona kavuşur. O onunla karşı karşıya gelir. Karşı karşıya geldiği kitabı boynundaymış. Yani yani kendi elleriyle oraya neyi yazmışsa, kıyamet günü de onu bulur. Bulacağı başka bir şey yoktur. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Hiçbir musibet yoktur ki o size gelmeden önce biz onu bir kitapta yazmamış olalım. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki, size gelen musibetlerden dolayı üzülmeyesiniz. Size gelen nimetlerden dolayı da şımarmayasınız. Allah nimeti de, musibeti de ben veriyorum dedi. Ama sen kendi tercihini yaparken o kendi tercihinde kazanıyor veya kaybediyorsun. Allah kuluna kaderini teslim etmiştir. Ebedi hayatının kaderini teslim etmiştir. İsterse tercihini Allah'a ve Resulüne yapar, cennete gider. İsterse nefsine yapar, şeytana yapar, cehenneme gider. İnsanın takdiri Allah'ın takdirinin içindedir yalnız. Evet bu ayete öyle söylüyor. Allah cennete gidelim diye, Hazreti insan olalım diye ne yapmıştır? Bizim için genel bir takdir yapmıştır. Bir ölçü koymuştur. Bir de takdiri sen yap. Kendi hayatın için, ebedi hayatın için takdirini sen yap. O kendin için yaptığın takdiri kendi boynundaki kitabına yazıyorsun. O kitaba onu kaydediyorsun. Kıyamet günü önünde açılacak olan kitabın da o kitaptır. Evet. Allah insanın ebedi hayatının takdirini eline vermiş derken, her şeyi o yapıyor demek değildir. Allah takdirini yapmıştır. O takdirin içinde kulaverdigi, o cüz'ü iradeyle, kul da kendi o cüz'ü iradeyle, o cüz'ü kudretiyle ne yapar? Çabasını, gayretini sarf eder. Ona göre kazanır veya kaybeder. Ne olursa olsun her konuda muameleyi yapan Allah'tır. İnsan Allah'ın kudret deryası içindedir ama tercih O'na aittir. Onun için ne buyuruyor ayet-i kerimede? İman da bellidir, küfür de bellidir. Dilyen iman etsin, dilyen küfür etsin dedi. Dilyen şükretsin, etsin, nankörlük etsin dedi. Allah nimeti önüne koyuyor. Onu musibetlerle imtihana tabi tutuyor. Terciheni kendin yap. Bu kendi terciheni yaparken Allah'a göre tercih yapmazsa ne yapar? Kaybeder. Allah'a göre tercih yaparsa kazanır. Kaderi böyle anlamayıp her şeyi Allah takdir ediyor. kendi günahının suçunu da, kendi suçunu da Allah'ın üzerine atar. Müşrikler böyle yapmıştı. Evet, Allah buyurdu ki ayet i kerimede yqurul dedine esraku, lo Eğer Allah dilemeseydi, ne biz Allah'a şirk koşardık? ne de atalarımız. Biz atalarımızı Allah'a şirk koşarken bulduk, biz de onlara uyduk. Eğer Allah dilemeseydi, ne biz, ne de atalarımız Allah'a şirk koşmazdı. Kendilerine göre bu kadere imandır. Bunu müşrikler böyle söylüyor. وَلَا حَرَّمْنَا min şey. Aynı zamanda hiçbir şeyde kendimize haram kılmazdık. Haramın ölçüsünü de kendisi koyuyor. Kedari ki min kablihim hatta zehu be Evet, onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. O azabı tadıncaya kadar azabımızı tadıncaya kadar böyle kaderi yalanlamışlardı. Allah'ın koyduğu ölçüyü, takdiri yalanlamışlardı. Böyle yapanlar müşriklerle aynı duruma düşer. Yani ben yanlış yaptım, ben günah işledim, kader böyleymiş. Kaderim buymuş. Dediyse biri müşriklerin söylediğini söylemiştir. Bunu söylemekle Allah'a şirk koşmuş olur. Onlar azabımızı Tadıncaya kadar böyle söylemeye devam ettiler dedi Allah. Böyleleri mutlaka Allah'ın azabını tadar. Evet Allah'ın koyduğu bir kader vardır, bir ölçü vardır. Herkes kendi hayatının ölçüsünü koyar. Allah bu iradeyi bunun için vermiştir. Ölçüyü ya Allah'a göre koyarsın ya da kendine göre. Eğer senin Allah'tan bir kitabın varsa... O kitaba uyarsın. Allah'tan bir kitabın yoksa sen kendine bir kitap uydurursun. Kaderi niye böyle yanlış anlanmışız? Aynı şekilde Amentü'yü okurken de imanın şartı olarak, imanın altı şartı ne diyoruz? Amentü <gülüyor> billahi <gülüyor> ve melaiketihi Allah'a iman ettim. Meleklerine iman ettim. Ve resulühi. Resullerine iman ettim. Ve kütübihi, kitaplarına iman ettim. Vel yevmil ahiri, ahirete iman ettim. Ve bil kaderi, kadere iman ettim. Allah'ın kadir ismine iman ettim. Hayrihi ve şerrihi minallahu ta'ara. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim diyoruz. Bunu söylediğimizde ne söylemiş oluyoruz? Hayr da Allah'tan, şer de Allah'tan demiş olduk. Kur'an'ın hiçbir yerinde şer Allah'tandır denmemiştir. Böyle bir şey olamaz zaten. Allah hiç kimseye zulmetmez. Allah'ın kullarına zulmetmesi mümkün değildir. Eğer biri şer Allah'tandır derse Allah'a zalim demiş oldu. Bu nasıl mümin olur? Dilimizi Allah'ın kitabından öğrenmeyince bu böyle oldu. Böyle olur. Elbette ki bunu söyleyenler Güzel bir niyetle söylenmişlerdir ama yanlış. Ne demek gerekiyordu? Hayrihi minallahu ta'ala. Hayır Allah'tandır. Şer Allah'tan olmaz. Şer kuldan yanadır. Ne buyuruyor da ayet De ki bütün iyilikler, bütün hayırler size Allah'tan, bütün kötülükler, bütün şerler sizin kendi nefsinizdendir. Bir yerde hayır olmazsa şer olur. Güzellik olmazsa çirkinlik olur. Aydınlık olmazsa karanlık olur. Şer bizatihi yoktur. Varlık yani hakikat olmayınca şer olur. Şer nasıl meydana gelir o zaman? Kul hayri kabul etmeyince, güzelliği kabul etmeyince şer olur, çirkinlik olur. Hakkı kabul etmeyince batıl olur. Adaleti kabul etmeyince, rahmeti kabul etmeyince zulüm olur. Cömert olmayınca cimri olur yani. Ama cimrilik bizatihi yoktur. Allah kerimdir. Evet. Onun için her bir kula Allah'ın kitabını okumak, veya dinlemek, anlamak farzdır. Rabbim ne söylemiş? Kim ne söylerse söylesin. Allah'ın huzurunda hiçbir mazeret beyan edemez. Bilmedim, anlamadım diye. İmkanım yoktu diye. Evet. Kaderi böyle anlamışız çünkü. Yanlış yapıyoruz. suçumuzu Allah'a atıp ne diyoruz? Kaderdi. Kaderi böyleymiş. Şehrin içinde Kız da arabayı kullanıyor, kaza yapıyor. Adam ölüyor. Ne diyor? Kaza, kader. Kaderim böyleymiş. Sen cinayet işlemiştin. Onun için trafik kazası eğer şoförün suçu varsa o cinayettir. Ölüme seviyet vermişse o cinayettir. O kaza olmaz. Dikkat etseydin öyle olmazdı. Bunu kendi elinle yaptı. Bunun sorumlusu sensin, suçlusu sensin, da kıyamet günü çekersin, hesabını tıpkı bir katil gibi verirsin ama elinde olmadan olmuş. İşte o zaman kaza olur, senin yapabileceğin bir şey varsa o kader olmaz, o kaza olmaz, kendi elinle yapışsın onun için ki. Evet, arabayı kullanan arkadaşların bunu böyle bilmesi lazım. Gideceği yere beş dakika geç gitsin, on dakika geç gitsin. Diyelim ki arabayı suratlı kullandı, bir çocuk fırladı, çarptı çocuğa. Buna kaza diyemez. Bu cinayettir. Ya da arabanın gerekli bakımını yapmamış, gitti tekeri fırladı ya da patladı gene, bu kaza değil. Şoför suçu işlemiştir yani. Ne yapması lazım? Yavaş yavaş gitmesi lazım. Eğer arabayı kontrol edemiyorsa, araba onu kontrol ediyor demektir, o arabayı sürmüyor, araba onu sürüyor demektir. Süratli gittiğinde, şoför arabayı kullanmıyor, araba şoförü kullanıyor. Orada, Nasıl bir kaza meydana gelirse gelsin, ona kaza denmez. O cinayet olur. Ya da adam yaralama olur, eğer birini yaralamışsa. Evet, müşrikler öyle diyordu. Allah dilemeseydi, ne biz ne de atalarımız şirk koşmazdı aynı şekilde şu anda da bu geçerlidir namaz kılmıyor bunu bile ne yapıyor Allah'a mal etmeye çalışıyor benimimdür muhabbetim yok Allah veriyor sen almıyorsun muhabbet kesildi diyor kul hel endekum min Allah buyurdu ki de ki onlara sizin yanınızda buna dair bir ilim var mıdır kim söyledi size bunu Allah'ın böyle takdir ettiğini kim söyledi size sizin bu konuda buna dair bir ilminiz var mı فَتُخْرِجُوهُ لَنَا Varsa onu bize getirin. O ilmi bize getirin. Kim söylemiş? اِنْ تَتَّبِعُونَ illa zanne. Siz sadece ancak zana uyuyorsunuz. Bu konuda sizin bir ilminiz yok. Allah'ın böyle bir vahyi yoktur. Allah böyle bir şey söylememiş. Siz sadece zanınıza uyuyorsunuz. وَاِنْ اَنْتُمْ illa Tukrusun, siz sadece atıp tutuyorsunuz dedi Allah. Bir ilme dayanmaksızın, bir bilginiz olmaksızın zannınıza uyuyor, atıp tutuyorsunuz dedi. Evet, kaderi böyle anlayanlara Allah'ın cevabı budur. Sen zanna uyuyorsun her şeye ölçüsünü koymuşum, sana irade vermişim, tercih etme hakkı vermişim, sana peygamber göndermişim, kitap göndermişim, şunu şöyle yapman lazım, bunu böyle yapman lazım demişim. Sen peygamberimden, ayetlerimden yüzünü çeviriyorsun, kendi kendine zanda bulunuyor, zanına uyuyorsun. Sonra diyorsun ki Allah şöyle takdir etti, kader buydu, böyle hükmetmiş Allah. Allah senin kaderini boynuna asmış dedi. O senin kitabındır dedi. Kıyamet günü önüne gelecek olan kitabın da o kitaptır dedi. Ve mâ kadarullâhi hakka kadrihi. Evet. Onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler. Allah'ın hakkını takdir edememek demek, eğer Allah bir şeye güzel demişse, kul güzel demiyorsa, çirkin demişse, çirkin demiyorsa, Allah doğru demiş, o da doğru demiyorsa, yanlış demiş, o da yanlış demiyorsa, Allah'ın hakkını koyduğu ölçüyü kabul etmemiş demektir. Allah'ın hakkını takdir edememiş demektir. Allah bir ölçü koyar. insanlar da kendine göre ölçü koyar. Allah'ın koyduğu ölçü nedir? Dünya bir imtihandır. İnsan cenneti kazansın diye dünyaya gönderilmiş. Eğer insan dünyaya böyle bakmazsa Allah'ın koyduğu ölçüyü kabul edememiş demektir. Allah'ın takdirini kabul edememiş demektir. Kendine göre kıymetle geri verip kendisi ölçüyü koyar kendini Allah'ın önüne koymuştur Allah'ın hakkını takdir edemedi demektir kaderi kabul etmeyen insan ölçüsüz insan demektir Allah'ın koyduğu ölçüyü kabul etmeyen demektir Allah insanın fıtratına kaderini koymuştur ölçüsünü koymuştur yani bir kul Allah'a iman edince Allah'ın kadir ismi Onda tecelli edince o da Allah'ın koyduğu ölçüye göre ölçüyü koyar. Önce ölçüyü gönlüne koyar, sevgisine koyar. Neyi, kimi, ne kadar sevmesi gerektiğini bilir ve o ölçüyü koyar. Allah'ı her şeyin önünde, her şeyin üzerinde sever. Allah'ın hakkını, sevgi hakkını takdir eder. Çünkü Allah öyle istedi. Allah mümini öyle tarif etmişti zaten. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Önce ne yapar? Allah'a ait olması gereken sevgiyi Allah'a ayırır. Bunu takdir eder yani. Aynı şekilde, Peygamber'e olan sevgiyi takdir eder, ayırır, Peygamber'i Allah'tan ayırmaz. Çünkü onu sevmek, Allah'ın Resulü'nü sevmek, Allah'ı sevmektir. Onu Allah için seviyor. Aynı şekilde, anasını, anasını ne kadar sevmesi gerekir, babasını ne kadar sevmesi gerekir, eşini ne kadar sevmesi gerekir evladını ne kadar sevmesi gerekir ölçüyü koyar koymazsa ne olur Allah'a göre ölçüyü koymaz Allah'ın fıtratına koyduğu o takdiri bozarsa ne olur her şey Allah budak olur çocuğunu sever Allah'ı sever gibi sever evet çocuğu sever bir ölçüyle sevmediği için Çocuğu sevgiye boğar Sevgisiyle boğar Çocuk nefes alamaz olur Aman düşmesin Aman şöyle olmasın Ha üşüttü ha böyle oldu Allah'ı sever gibi seviyor Ölçüyü tuturamamış, Sevgisiyle çocuğu boğuyor Ölçüyor Ölçüyü koyamamış Aynı şekilde eşini sever ya da birini sever ölçüyü koyamıyor, tuturamıyor ölçüyü. Gönül Allah'a teslim edilmeyince böyle olur. Allah'ın gönlündeki yeri belli olmayınca böyle olur. Eğer onun gönlündeki Allah'ın sevgisinin ölçüsü yerinde olsa, diğer sevgileri o sevgi dengeler, yerli yerine koyar yani. Allah'ı hakıyla takdir edemediği için evet, başkalarının sevgisini de takdir edemiyor. Eşini sever ya da birini sever. Öyle bir sever ki Allah'ı sever gibi seviyor. Aynı şekilde onu da sevgisine boğar. Öyle ki kıpırdamasın diyor. Neyi söylersem onu yapsın. Kendini onun sahibi gibi görür. Allah'ın koyduğu yere koymadığı içindir. Allah'ın o koyduğu sınırı çiğnediği içindir. Anasını babasını sever, yine ölçüyü tutturamaz. Ya hakkını teslim etmez ya da aşırı sever. Ona güvenir, onlara güvenir. Onsuz bir hayat, onlarsız bir hayat düşünemez olur. Yine Allah'a şirk koşar, onun önüne koyar. Sevgide denge çok önemlidir. Çünkü bu insanın gönlüdür. Eğer gönlündeki sevgi dengesiz olursa ne olur? İnsanın dengesi bozulur. Ölçüyü Allah koymuş. Eğer Allah'ın koyduğu ölçüyü kabul etmezse gönlünü Allah bullak eder. Hem kendine zarar verir hem de başkalarına, hem de sevgisiyle zarar verir. Çocuğum bir seveyim derken ne yapar? Çocuğuna zarar verir. Birçok kardeşimiz böyledir. Özellikle bayan kardeşlerimiz evet, böyledir. Çocuğunu sevgisini boğuyor. Ona iyilik yaptığını zannediyor. Onun sahibi Allah'tır. Sen onu koruyamazsın. Onu koruyacak olan, hafiz olan, rakip olan Allah'tır. Sen onu koruyamazsın. Bırak, Allah onu korur. Sana düşen Allah'a bir kur olarak onu yetiştirmektir. Evet, aynı şekilde Allah kuruna kızma özelliği de vermiş. Ne zaman, ne kadar kızacağını bilmez. Eğer Allah'ın koyduğu ölçüyü bilmiyorsa, onu tutturamamışsa, ne zaman, nerede, ne kadar kızacağını da bilmez. Ufacık bir şeye bakıyorsun ki, öyle bir kızmış ki o kızdığı şeye değmez. Kızması gereken yerde de kızmaz. Ölçüyü tuturamamış. Allah'ın Kadir ismi onda tecelli etmemiş. Kızması ya da sevmesi Allah'a göre değildir. Ölçüyü tuturamamış. Bu Allah'ı bilmediği içindir. Allah'ın Kadir ismini, takdirini bilmediği içindir. Allah'ın neyi ne kadar sevmemiz gerektiğini evet, anlamadığı içindir. Allah'ın bu konudaki emrini bilmiyor, muradını bilmiyor, istediğini bilmiyor. Aynı şekilde Allah akla bir sınır koymuştur. Bakıyorsun ki Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmesi gerekirken, Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışması gerekirken hiç olmadık yerde aklını yürütüyor. Fikir yürütüyor, aklına zulm ediyor yani, aklın kaldıramayacağı yükü ona yüklüyor. Ya da tabii ki şeytan boş durmuyor, saçma sapan sorular mesela soruyor, sorduruyor, o da oraya takılıp gidiyor. Evet, mesela bu saçma sapan sorulardan bir tanesini söyleyeyim. Böyle bir soru sorulmuştu. Allah kendisi gibi bir varlık yaratabilir mi? Böyle bir soru. Allah kendisi gibi bir varlık birini yaratabilir mi? Allah kadirdir ya. Allah Kadir ise buna muhtedirdir, yaratabilir mi? Soruya bak. Bu şeytanca bir soru, şeytani bir sorudur. Şeytani bir soru olsa da mutlaka bir cevabı olmalıdır. Evet, ne demişler? Bir deli kuyuya bir taş atıyor, 40 tane akıllı çıkaramıyor. Hadi işin yoksa uğraş. Yaratabilir desen olmaz, yaratamaz desen Kadir değildir, Kudret Sahibi değildir manasına gelir. Böyle saçma sorular yani. Şeytani soru. Kelime zaten bellidir. Allah yaratabilir mi? Eğer Allah yaratırsa o Allah'ın kulü olur. Öyle değil mi? O Allah'ın kuluydu. Neyi yaratırsa yaratsın hiçbir şekilde o Allah'a benzemez. Allah'a eş olmaz. Allah'a ortak olmaz. O Allah olmaz. O yaratılmış bir kuldur. Allah'ın kuludur. Onun için böyle saçma sapan sorular olduğunda yani böyle meşgul olmak doğru değildir. Gereksizdir. Lüzumsuzdur. Allah'ın Kadir ismi bir kulda tecelli ederse o kul nasıl bir hal alır? O kul Nefsine kadir olur. Nefsine hükmeder. Nefsine gücü yeter. Aynı şekilde aklına kadir olur. aklının nerede kullanılması gerekirse orada kullanılır. Allah'ın koyduğu ölçüye göre. Gözüne, kulağına, eline, ayağına kadir olur. Allah nasıl bir sınır çizmişse o sınırlar içinde yaşar gözünü korur, muhafaza eder kulağını korur, muhafaza eder elini, ayağını, dilini korur, muhafaza eder Allah ona nasıl bir imkan vermişse o imkanlar dahilinde kulluğunu yapar yanlış yapmamaya çalışır nefsine kadir olur gene gönlüne kadiri olur Aynı şekilde Allah'ın emrettiği gibi Allah'ın kendisine verdiği nimetleri Allah yolunda kullanır Marına, mevkisine kadir olur Allah'ın kendisine verdiği hayata kadir olur O hayatı Allah yolunda yaşar Allah yolunda karcar Cenneti almak için Allah'ın rızasını kazanmak için Sarf eder Hayatına kadir olur Aynı şekilde kendi ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirir. Komşusuna karşı, anasına, babasına, kardeşine karşı, mü'minlere karşı her birinin hakkını, hukukunu yerine getirir. Allah onu nasıl bir imtihana tabi tutarsa tutsun, kazanmaya çalışır hayatına, vaktine, zamanına, nefsine ne olur? Hakim olur, kadir olur. Kadersiz insan, sınır tanımayan insandır. Kadersiz insan. Kendisine bir sınır koymayan insan demektir. Eğer biri Allah'ın sınırıyla kendisine sınır koymuyorsa, o Allah'ın kaderinin sınırını çiğnemiş demektir. Allah'ın koyduğu sınırı çiğnemiş demektir. Eğer nefsine sınır koymazsa nefsi onu nereye götürürse oraya gider. Gözü nefsine uyar. Nefsin nereye bak derse oraya bakar. Kulakı ona göre hareket eder. Eli ayağı ona göre hareket eder. Allah'ın sınırını çiğner, takdir ettiği, sınır koyduğu sınırları çiğner, kadersiz biri olur. Allah'ın takdirini kabul etmeyen biri olur. Eğer akıl bir kader ile, bir ölçü ile sınırlanmamışsa, o yanlış anlar, yanlış ölçüp, yanlış biçer, yanlış tartar. Akıl. Dünyaya Ahiret muamelesi yapar. Bir akıl dünyaya ahiret muamelesi yapıyorsa, ebediymiş gibi bir muamelede bulunuyorsa, Allah'ın öğrettiği gibi anlamamışsa, dünyayı bir imtihan olarak, bir ahiretin tarlası olarak anlamamışsa, bu akılın ölçüsü bozulmuş demektir. Bu akıl sahibini cehenneme sürükler demektir. Hem dünyada hem ahirette o sadece azap görür. Ölçüsü bozulmuş çünkü. Doğru diye yanlış ölçüyor, yanlış tartıyor, yanlış biçiyor. Eğer kadere iman etmemişsek, Allah'ın kadir ismine, takdirine iman etmemişsek, Allah'ın her şeyi bir ölçüyle yaptığına, her şeye bir ölçü koyduğuna, her şeye kaderini takdir ettiğine iman etmemişsek ne deriz? Şans deriz, talih deriz kısmet deriz ya da kısmet bir kısım takdire giriyor. Ama şans deyince, talih deyince sanki kader yokmuş gibi konuşmuş oluyoruz. Mesela konuşurken bu kelimeler kullanılıyor böyle. Şans eseri kurtuldu deniliyor, Şansı varmış diyor. Bu kelime küfür bir kelimedir, şans diye bir şey yoktur, tarih diye bir şey yoktur, Allah'ın takdiri vardır, hükmü vardır, hiçbir şey Allah'ın hükmünün dışında değildir, şans deyince tesadüf demek manasına gelir, hayatta hiçbir şey tesadüf değildir, evet, Allah sınır koymuştur, Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır. Kendisi için takdiri yapamayan insanlardır demektir. Canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır. Niye canlıların en kötüsü oluyor? Kendisi için takdiri yapamadığı için. Allah'ın kendisi için takdir ettiğini Allah'a göre takdir edemediği için biri Allah'a göre aklını kullanmıyorsa o canların en kötüsüdür dedi Allah. Eğer Allah'a iman etmişse Allah'ın yaptığı en güzel değil midir? Allah'tan daha güzel takdir eden, hükmeden var mıdır? Daha güzel anlatan, beyan eden var mıdır? Eğer biri bir akıl bu şekilde anlamadıysa, gerekeni yapmadıysa Allah onlar için canlıların en kötüsü dedi. Yani köpekten daha aşağıydı dedi. Aklını kullanmadığı için. Aklını Allah'ın nuruyla aydınlatıp vahyin ışığında kullanmadığı için. Aklını Allah'ın ayetlerini anlamaya kullanmadığı için. Rabbini tanımaya kullanmadığı için canların en kötüsüdür. Dolayısıyla kendini tanımamış. Allah'ın kendisine takdir ettiği kıymeti kabul edememiş demekti çünkü. Evet. Allah'ın hakkını takdir etmek demek Allah'ı önce anlamak demektir. Biri Allah'ı tanımadan, Esmaül Hüsna'sından tanımadan Allah'ın hakkını takdir edemez. Önce onu tanıması lazım ki hakkını takdir edebilsin. Allah kendini kullarına anlatıyor, takdim ediyor. Allah alemlere zulmetmez dedi. Bu durumda bir yerde bir zulüm varsa kesinlikle onu Allah'a mal etmemek gerekiyor. Kim yapmış? İnsanın kendi kendisine yaptığı zulümdür. Kader böyleydi denmez. Kendi elimizle yaptığımız bir şeydir o. İnsanların elinden çıkan bir şeydir o. Allah'ın takdirine, emrine uymadıkları için o zulüm orada meydana gelmiş. Allah onu yapmadı, haşa. Allah hiç kimseye zulmetmez. Allah insanlara zulmetmez. Allah'ın kullarına zulmetmesi asla mümkün değildir. Evet. Ayet-i Kerime'de Allah öyle buyurdu. O zaman bir yerde zulüm varsa, evet, bunu Allah yapmış diye bir şey aklımızdan geçerse ne yapmış oluruz? Allah'ı zulüm ve itham etmiş oluruz. Allah'ın hakkını takdir edememiş oluruz. Evet. Allah zulmetmez. Bir kere bunu böyle anlamak gerekir. Allah Rahman ve Rahim'dir. Allah Kerim'dir. Allah Hayrı'dır. Hayır olmazsa, Kerim olmazsa, ikram olmazsa, rahmet olmazsa zulüm odur orada. Kim yapmıştır onu? Kul, Allah'ın rahmetiyle rahmet etmedince, kerimliğiyle ikram etmeyince, hayrıyla hayır olmayınca öyle olmuştur. Kul Allah'tan kaçınca zulmün içine düşmüştür. Allah'ın nurundan kaçınca karanlığa düşmüştür. Kul kendi gönül perdesini kapatsın, yani evinin penceresini kapatsın, burası kararmış desin. Güneş içeri girmiyor desin. Suç senindir. Sen pencereyi kapatmışsın, perdeyi kapatmışsın. Aç perdeyi, aç pencereyi, bak bakalım ışık içeri geliyor mu, gelmiyor mu? Işık içeri gelmiyor, karanlıktır. Feryat ediyor diye burası karanlıktır. Allah burayı karartmış diyor. Haşa. Sen karartmışsın. Sen gönlünü kapatmışsın. Allah'a kapatmışsın. İmana kapatmışsın. Evet. Allah buyuruyor gene. Müminlere yardım etmek üzerimize bir borçtur dedi. Eğer müminsen bil ki ''Sana yardım etmek benim borcumdur.'' dedi Allah. O zaman mümin endişe etmemeli. Nerede olursa olsun, kime karşı olursa olsun, neye karşı olursa olsun Allah ona yardım eder. Müminlere yardım etmek üzerimize bir borçtur dedi Allah. Allah bunu üzerine alıyor. Bu durumda müminin endişe etmesi doğru değildir. Endişe ediyorsa, Allah bana yardım etmedi, etmiyor diyorsa, ne demelidir? Kendi imanına bakmalıdır. Bir yerde yanlışı kendisi yapmış. Allah'ın yardımını kabul etmemiş. Allah'ın yardımına iman etmemiş. Sabredememiş. Allah'ın yardımına güvenmemiş. Tevekkül etmemiş. Yani Allah'ın isimlerinde ne yapmıştır? Aşırıya gitmiştir. İsimlerinden birine iman etmemiş demektir. Allah deyince aklına gelmesi gereken nedir? Rahman ve Rahim olan Rabbi. Kerim olan Rabbi. Yanlış yaptığında günah işlediğinde afu olan, gıfır olan, gıfar olan tevvab olan Rabbi. Allah'ı böyle hatırlamalıdır. Her içinde Hakim olan, hikmeti olan, hayır olan Rabbi. Onu yaratan Rabbi. Allah'ın bir ismi de Kahar'dır. Kahar ismi Allah'ın Kadir ismiyle beraber tecelli eder. Ama Kahar demek kahreden demek değildir. Allah'ın bütün isimleri Rahman isminin, rahmetin gazabımı geçti buyurdu rahmetim her şeyi ihata etmiştir dedi. Her şeyi kuşatmıştır dedi. Kahar ismi de Allah'ın Rahman ismi içinden tecelli ediyor. Allah'ın kahar ismi eğer bir kura tecelli ederse, bir kulun üzerinde tecelli ederse o kulu ne yapar? Cennete götürür. Kahrettiği onun nefsi olur, onun şirki olur, onun küfrü olur. Allah kendini ona tanıtır. O anda o kahroluyor ama bu onun için rahmet olur. Kahar ismi bütün şiddetiyle en şiddetiyle peygamberlere tecelli etmiştir. Resul Efendimiz'in üzerinde tecelli etmiştir. Kavmi O'nu taşlamıştır. Taif'te taşlanmıştır. Kavmi O'na karşı savaşmıştır. Evet, bu Kahar tecellisidir ama onu en yüksek makama çıkarmıştır. Allah kahardır ama kahrında rahmeti vardır. Kahrında sevgisi vardır, muhabbeti vardır. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Allah deyince aklımıza gelen, gelmesi gereken nedir? Yani Rahman, Rahim, Kerim, Seven, Afu. Allah'ın bütün isimleri böyle aklımıza, gönlümüze gelmelidir. Bir yanlış varsa, bir sorun sıkıntı varsa, bir zulüm varsa, o kime aittir? İnsana ait. Hatta öyle ki, Allah kuluna günahı bile mal etmiyor. Mal etmek istemiyor. Eğer diyor şeytan ayağını kaydırırsa, sen diyor yanlış yaptığında ben yanlış yaptım deme. Şeytan ayağımı kaydırdı de. Kuluna öyle bir şeref vahşetmiş ki kuluna sen yanlış yaptın demek bile istemiyor. Yanlışını şeytana mal et diyor. Ona uydum de. Evet, o kuluna yanlışı mal etmek istemezken kul eğer yanlışlarını Allah'a mal etmeye çalışırsa Hatta müşriklerin yaptığı gibi günahını, şirkini Allah'a mal etmeye çalışırsa Allah'ın hakkını takdir edemedi demektir. Allah ayet-i de, herkese çalışmasının karşılığı vardır buyurdu. Allah için neyi yaptınsa alacağın, bulacağın odur. Müşrikler, Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık dediler. Ne biz ne babalarımız şirk koşmazdık. Kendimize göre de böyle şu haramdır, şu halaldır demezdik dediler. Onlara göre bu kadere imandır. Bu müşrikçe kadere imandır. Evet, bazen kardeşlerimiz de böyle yapıyor. Allah dilemeseydi ben böyle yapmazdım diyor. Yezid de Hz. Hüseyin'i şehit ettiğinde bunu kardeşi Zeynep'e söylemişti. Onu Allah öldürdü dedi. Biz öldürmedik Allah öldürdü. Niye öyle söylüyor? Halife diyor Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Onun için biz öldürmedik Allah öldürdü. Öyle söylüyor. Evet. Demek ki müminler de aynı hataya düşmüş. Belki bütün sorunlar, sıkıntılar oradan yaşanmış. Aynı şekilde mesela o o Cemel vakasında yaklaşık on bin tane sahabe şehit olmuştur veya öldürülmüştür. 10 bin tane sahabe. Bunlar sahabe. Eğer yanlış olmasaydı, yanlış düşünülmeseydi böyle bir şey olur muydu? Evet. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. İnsanların çoğu akletmez, insanların çoğu şükretmez, insanların çoğu iman etmez. İman etmek sadece ben iman ettim demekle olmaz. Önce ne iman edecekse onu bilmesi gerekir, tanıması gerekir. Allah'ı bilmeden, tanımadan, Allah'ı el esmaur husnasından tanımadan Allah'a nasıl iman edecek? Evet, Rabbimiz bizden iman etmemizi istiyor. Neyi yaparsak yapalım, onun koyduğu ölçüye göre hareket etmemizi istiyor ahireti dünyaya tercih etmemizi istiyor. Dünyanın ahiretin tarlası olduğuna iman edip dünyaya ahiretin tarlası muamelesi yapmamızı istiyor. Dünyaya cennetin ya da ebedi hayatmış gibi bir muamele yapılmasını istemiyor. Allah bunu kabul etmez. Aynı zamanda her neyi yapacaksak onu mutlaka rızası için yapmamızı istiyor. Kendi rızası için olmayan hiçbir şeyi de kabul etmeyeceğini beyan ediyor. İman insana kıymet değer kazandırır, insan olma şerefini kazandırır. Resulullah Efendimiz buyuruyor de vesselam, insanlar madenler gibidir. Kimi altın gibi, kimi gümüş gibi, kimi teneke gibi, kimi mücevher gibidir. Dışarıdan bakılınca her biri insandır. Madenler de öyledir. Bakıldığında her biri madendir. Ama daha kadar bir demiri tarsanız bir kilo altın etmez. Onun için insanlığımızı artırmaya çalışmamız gerekir. İmanımızı artırmaya çalışmamız gerekir. Kalitemizi, kaliteli insan olmayı olmak için çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Allah katında en mükerrem olanınız, en ikrama nail olan, olmuş olanınız en takva sahibi olanınızdır dedi. Allah'a karşı en çok sorumluluğunu kabul edip o sorumluluğu yerine getirenizdir dedi. Bakacağız Allah'a karşı sorumluluğumuzu ne kadar kabul etmişiz? Tabii ki önce sorumluluğu anlamak gerekiyor. Bunun için Allah'ın kelamını anlamak gerekiyor. Bunun için El Allah'ın isimlerini anlamak gerekiyor. Sonra bu isimlerle isimlenip Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken Aynı zamanda ona halife olmamız gerekiyor. Ne kadar halife olur, ne kadar sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışırsak, o kadar da ona yakın, ona dost olmuş oluruz. O kadar Resul Efendimiz'e yakın olmuş oluruz. Ebedi hayatta da o kadar ona yakın, onunla beraber oluruz. Eğer dünyaya ahiret muamelesi yapmayacaksak, ahiret bizim için dünyanın önündeyse, bizim için dünya ahiretin tarlasıysa, mutlaka hesabı Allah'a göre yapmak gerekiyor. Bizimle beraber olanlar, hesabı böyle yapar, böyle yapmalıydır. Derdimiz, Allah'ın vahyini taşımaktır. Ulaşabildiğimiz her yere ulaştırmaktır. Rabbimizi tanıtmaktır. O kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanıtmaktır. Öyle sevdirmektir. Allah'a kul olmaya öyle davet etmektir. Birilerine göre değil. Bu durumda Resulullah Efendimiz sahabesiyle nasıl yapmışsa, eğer öyle yapmazsak yanlış yapmış oluruz. Onlar nasıl yaptıysa öyle yapacağız. Hep beraber. Allah kıyamete kadar, ayet-i kerimede öyle buyuruyordu, sizin içinizde Hakk'a davet eden bir cemaat bulunsun. Bu her zaman vardır dedi. Bu her zaman vardır. Allah bu her zaman vardır dedikse, işte biz onlardan olmak istiyoruz. O her zaman var dediği, o cemaatten, Allah'a davet eden cemaatten olmak istiyoruz. Ahirete gittiğimizde bizi Resulullah Efendimiz karşılasını istiyoruz. Peygamberler karşılasını istiyoruz. Orada Ya Resulullah senin yaptığın gibi yapmaya çalıştık. Sahabeye sizin gibi yaptık. Yapmaya çalıştık. Diyebilelim diye. Allah'a Ya Rabbi senin muradın her neydi onu gerçekleştirmeye çalıştık demek için nefsimize taviz vermeden ben ne istiyorum değil sen ne istiyorsan öyle yapmaya öyle olmaya çalıştık hep beraber evet derdimiz budur elbette ki eğer bir şeyi anlayacaksak şeytana onu sormayalım yalnız. Kesinlikle şeytana sormayalım. Eğer sorularımızı şeytana sorarsak, şeytan bizi cehenneme sürükler. Kime soracağız? Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Resulüne götürün dedi Allah. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bir şeyi hakkında karar vereceksek, hüküm vereceksek nereye bakmamız gerekir? Hemen Resulullah Efendimiz'e sahabeye bakmamız gerekir. Onlar işi nasıl yapmış da öyle yapacağız. Evet. Onlar kardeş oldular, işlerini hep beraber yürüttüler. Allah'ın ayetlerini hep beraber taşıdılar. Elbette ki bunun için zahiri bir çaba gayret de gerekti. Maddi olarak da gerektiğinde... Allah ne buyurdu Resulullah Efendimiz Vesselam'a? Onların mallarından sadaka al. Bununla onları temizlemiş olursun. Nefislerini teskiye etmiş olursun. Onlar için selat et. Senin selatın onlar için sekin ettir dedi. Allah emrini verdi. Resulullah Efendimiz de öyle yaptı mı? Yaptı ya öyle. Söyledim. Bir konuda hüküm verirken... Onu şeytana değil, Allah'a ve Resulüne sormak gerekiyor. Allah'a ve Resulüne sormak gerekiyor ki yanlış yapmayalım diye. Hiç bu kadar bilgiye uğraşmak kolay değildi ama cehalet hiç bu kadar kanallık değildi. Bilgi çok ama insan cahil. Cahil demek bir şey bilmeyen demek değildir. Cahil kendini bilmeyendir. Cahil Rabbini bilmeyendir. Cahil bu hayatın ahiretin tarlası olduğunu ve bunu nasıl yaşaması gerektiğini bilmeyendir. Bilmeyen derken buna iman etmeyendir yani. Biliyor iman etmemiş. Bilgisi imana dönüşmemiş. Bilgisi ahlaka dönüşmemiş. Bilgisi amele dönüşmemiş. Bu cahil. Belki en karanlık zamandayız. Böyle. Öyle görünüyor. Mümin demek, Allah'a aşık olan demektir. Gözü, gönlü Allah'tan başka tarafa dönmeyen demektir. Allah'ın rızasının derdiyle yanan demektir. Allah deyince her şeyi unutan demektir. Kendini unutan demektir. Mümin olmak öyle kolay bir şey değildir. Evet, imani taşımak lazım. biz vazifemizi yapalım, Allah'ın vahyini <gülüyor> ulaştırabileceğimiz her yere ulaştıralım, Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim, Resulullah Efendimiz'e karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim, Allah'ın kitabına, Kur'an'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim, Allah'ın huzurunda mahcup olmayalım. Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? size bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça asla deralete düşmezsiniz. O Allah'ın kitabı Kur'an'dır dedi. Deralete düşmüşsek, haktan ayrılmışsak Allah'ın kitabına sarılmadığımız içindir. Ona uymadığımız içindir. En kötü durumdaki sahabe Kur'an'a sarılınca, Allah'ın Resulüne sarılınca gökteki yıldızlar gibi oldular. Resulullah Efendimiz, sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz dedi. Onları o hale getiren neydi? Allah'ın kitabı. Evet. Kur'an mucizedir. Mucizeliğini sahabenin üzerinde böyle gösterdi. En kötü, en aşağıdan alıp en yukarıya çıkardı. Eğer Kur'an elimizde ise, mucize elimizde demektir. Önce bu mucizeyi kendimize uygulamamız gerekir. Onunla aşağıdan yukarı çıkmamız gerekir. Ama birileri insanın kaybetmesini isteyen kimdir? Şeytandır, iblistir. İnsanları cehenneme sürüklemeye çalışır. Cennete gitmememiz için, insanın kaybetmesi için, insanın yücelmemesi için, Hazreti insan olmaması için ne yaptı? Kur'an'ı elinden alıp yukarı fırlattı. Kur'an yücedir dedi. Kur'an zaten yücedir. Kur'an Allah katındandır. Allah onu aşağıya indirmiş ki sen da yücelesin diye. Abdestsiz dokunma dedi, okuma dedi. Sen bunu anlayamazsın okuma dedi. Sen kim bunu anlamak kim dedi. Bunu ancak alimler anlar dedi. Bırakmadı ki Allah'ın kitabını okuyalım. Anlamaya çalışalım. Oysa ki bizim ona sarılıp yücelmemiz gerekirdi. Onun da Hazreti insan olmamız gerekirdi. Evet. Eğer Kur'an bir gönüle girerse onu Hazreti insan yapar. Onu nasıl ki bir gece indiğinde bin aydan daha hayırlı yaptıysa Kadir gecesi yaptıysa, bir gönüle indiğinde, onun kadrini yüceltir, onu şereflendirir, en yüksek makama çıkarır onu. Eğer Kur'an, bir aileye girerse, bir ailede, Allah'ın ayetleri okunursa, orayı saadetli bir aile yapar, huzurlu bir aile yapar. Bir çocuğun gönlüne o inerse, çocuk eğer çocuğumuz, Allah'ın ayetleriyle muhatap olursa, onu anlarsa o salih bir evlat olur. Eğer iş yerimize Allah'ın ayetleri gelirse, evet, helal rızık hem de bereketli rızık olur. Bir memlekete inerse orası cennet olur. Huzur yeri olur. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'in dönemini atri saadet yaptıysa, saadet devri o memleketi, o asri, o zamanı, evet, saadet asri yapar. Ebedi hayatlarını da cennet yapar. Yani mucize elimizde. Mesele, onun mucizeliğine iman edip etmemektir belki. Allah Kur'an'a mucize dedi ama, Resulullah Efendimiz, her peygambere zamanıyla, onun vaktiyle, zamanıyla kayıtlı bir mucize verilmiştir. Allah'ın bana verdiği mucize, kıyamete kadar baki olan Kur'an'dır dedi. Benim mucizem Kur'an'dır dedi. Mucize elimizde dedim ya. Hiçbir şekilde bir noktasına bile dokunulamaz. Allah'ın korumasında, muhafazasında ne Yahudilerin, ne Hristiyanların, ne de başka dinlerin böyle bir kitapları yoktur ellerinde böyle bir mucize yoktur. Hatta neredeyse kitaptan eser bile kalmamıştır ellerinde. Eğer biz bu mucizenin, mucizeliğini görmek istiyorsak önce bunu kendimize uygulamamız gerekir. Allah ayet-i kerimede buyuruyor, eğer bir kitapta da dağlar yürütülseydi o bu kitap olurdu. Her türlü mucize içinde mevcut yani. Eğer bir mucize insanı, insanın hayatını cennet yapıyorsa, en yüksek makama çıkarıyorsa bundan büyük mucize var mıdır? Ve bunun mucizelliği aynı zamanda hem Resulullah Efendimiz tarafından hem Sahabe tarafından. Ne yapılmış? tasdik edilmiş. Gözler önüne koyulmuştur yani. Görmüşüz, gördük. Bu böyledir. Kur'an böyle yapıyormuş insanı. Ama buna rağmen Kur'an'ı ciddiye almazsak, ondan kaçarsak, evet, en büyük zulmü kendimize yapmış oluruz sadece. Hiç kimseye bir şey yapmamışız. Kendimize zulmetmiş oluruz. Ama bunu hem bunun mucizeliğini kendimize uygularsak, bir de bunu insanlığa taşırsak, mucizenin nasıl gerçekleştiğini hep beraber göreceğiz. Allah'a güvenmek gerekir, Allah'a iman etmek gerekir, Allah'ın kitabına iman etmek gerekir, Resulüne iman etmek gerekir. Eğer bu en güzeli ise en güzele sarılmak gerekir. Ne burada ayet-i kerimede? Kim verdiyse, cimrilik yapmayıp verdiyse, en güzeli de tasdik ettiyse, evet, o kazanmıştır. Kim cimrilik ettiyse, en güzeli de inkar ettiyse, o da kaybetmiştir. En güzel dediği nedir? Allah'ın kelamı. Allah vermeyle kelamını beraber zikrediyor. Onun şartı olarak zikrediyor. Herkes her anını bir imtihan olarak bilmeli, onu kazanmaya çalışmalıdır. Ne buyuruyor da ayet-i Allah hayatı ve ölümü yarattı ki, hanginiz daha ehsen amel, daha güzel amel işlersiniz diye. Güzel amel işleyip güzel olursunuz diye. Mesele, güzel olmaya çalışmaktır, güzel yapmaktır. Eğer imtihan olmazsa, kazanmak olmaz. Eğer meseleyi böyle anlayıp güzel yapmaya çalışmazsak, Allah için fedakarlık yapmazsak, gerektiğinde canımızı ortaya koymazsak, kazanmak, cenneti kazanmak mümkün değil. Evet Hep tekrar ediyoruz, anlaşılsın diye. Allah, müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır diye Allah. Ayette öyle buyurdu. Yani sen, malını, canını, dünyayı vermeden ahireti alamazsın, dedi. Dünyayı verip ahireti alıyorsun, dedi. Yoksa, kendi kendimize hüküm verirsek, Allah'ın verdiği hükmü kabul etmedik, demektir. Edememişiz, demektir. Nasıl duyduk, nasıl anladık, ne dediler? Ya da, namazını kıl, orucunu tut, para varsa, zekat da verirsin bir de haca gitsen tamamdır. Kimsenin hakkını yemezsen cennete gidersin. Allah öyle söylemedi. Sen bu ölçüyü kime göre koydun? Kadir olan Allah değil miydi? Takdir eden o değil miydi? Hükmü koyan o değil miydi? O böyle bir ölçü koymadı. Böyle söylemedi요. Bu kimin ölçüsüdür? Senin ölçündür. Allah Hazreti insan oldu dedi. İmanını ispatla dedi. ''Beni her şeyden çok sevdiğini, marından, canından, dünyadan daha çok sevdiğini ortaya koy.'' dedi. Koy, alırsın. Kazanırsın. Koymazsan ne olur? Demek bana güvenmedin. Demek sendekini sana ait ettim Demek sendeki bana ait değil. Demek sen bana ait değilsin. Öyle mi? Bu iman değildir. Önümüzde ne gelirse gelsen o imanımızı ispatlamamız için imkan demektir. Ya imkanı değerlendiririz, kazanırız ya da kaybederiz. İkisinden biridir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Buraya girin arkadaşlar kimisi bir aydır, kimisi bir senedir, kimisi beş sene, kimisi on sene içinde yirmi senelikte vardır. Her biri kendine baktığında şöyle bir hesap yapmalıdır. Bizimle tanıştığından beri neyi kazanmıştır? Ona bir bakması gerekir. İman olarak ne kazanmıştır? Allah'a teslimiyet olarak ne kazanmıştır? Allah'a yakınlık olarak ne kazanmıştır? Bir zerre muhabbet hardal tanesi kadar iman bizi cennete götürür. İman demek sevmek demek. Yani imanın bir zerre artmışsa bir cennet kazanmışsın demektir. Evet, muhabbetin imanın kıymetini böyle anlamak gerekiyor. Ölçüyü Allah koyuyor yani. Ya da şöyle hesap etmelidir. Farz etsin ki hiç bizimle tanışmadı o haline baksın, geriye dönüp o haline baksın. Eğer ben kazanmışım dediyse, bu durumda kazanması gereken başka insanlar da var. Onlara uğraştırmak gerekmiyor mu? Eğer birileri bize uğraştırmasaydı, demek ki o halde kalırdı. Eğer biri, ben bir şey kazanamadım diyorsa, kesinlikle ne yapması lazım? nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Oraya gitmelidir. Bizim gayemiz, derdimiz kalabalık yapmak değildir. Bizim böyle bir derdimiz yok. Sohbet'te söyledim. Kaliteli insan olmak lazım. Kaliteli olsun, az olsun, öz olsun. Yoksa boş kuru kalabalık yapmış. O bir şey yaramıyor. Çerçöp gibi yani. Gelen mutlaka kazanmalıdır. Eğer gelmişse, mutlaka birbirimizden sorumluyuz demektir. Mutlaka hesabı beraber veririz demektir. O zaman, onun derdi benim derdim demektir. Onun sıkıntısı benim sıkıntım demektir. Allah öyle buyurdu, her ümmeti önderiyle beraber huzura alırız. Her birinin başına... Bir şahit getirdiğimizde, seni de hepsinin üzerine şahit olarak getirdiğimizde, onların hali nasıl olur, dedi. Yani, her birini o imamın, önderinin ölçüsüne vuracağız, önderi de senin ölçüne vuracağız, dedi. Ne kadar birbirini tutuyor. Tabi olanlar ne kadar tabi olmuş, uymuş. Aynı şekilde tabi olan da sana ne kadar uymuş. Allah'ın böyle bir ölçüsü vardır, takdiri vardır yani. Kader koymuştur. Bizim de hesabımızı böyle yapmamız gerekir. Birilerine göre değil. Farancalar şöyle yanlış yaptı, filanca böyle yanlış yapıyor, faran-ı alim böyle söyledi, değil. Kıyamet günü Allah seni peygamberinin ölçüsüne vuracak. Ne kadar ona benzemişsin, ne kadar onun gibi yapmışsın. Onun etrafındaki ona tabi olanların ölçüsüne vuracak. Sahabeye ne kadar uymuşsun, ne kadar onlara benzenmişsin. Ne kadar benzemişsen o kadar onlar gibi olmuşsun. Onlar gibi kazanmışsın. Uzaksan zaten kazanmış olman mümkün değildir. Ölçü böyledir. Hesap böyledir. Allah her şeyi bir takdirle yapar. Her şeye kaderini koymuştur. kaderini Buna da kaderini böyle koymuştur. Ölçüm Resulüm'dür dedi. Resullerim'dir dedi. Onlarla beraber ona iman edenlerdir, ona uyanlardır onunla beraber mallarını, canlarını ortaya koyanlardır." dedi. Yani onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih eder, birbirlerini böyle severler. Allah'ın ölçüsü böyledir. Dilyen kabul eder Allah'ın ölçüsünü, takdirini, kaderini, Kadir ismini dilyen kabul etmez. Tercih. insana verilmiş, dilyen iman etsin, dilyen küfretsin dedi Allah dilyen cennete gitsin dileyen cehenneme gitsin zaten Allah cennete koşun dedi cennete varamayanlar cennete koşamayanlar cehenneme yuvar almıştır o çabasını gayretini sarf etmeyenler cehenneme yuvar almıştır eğer biri Allah adına okursa Allah adına anlamaya başlarsa Hayatı Allah adına yaşarsa, zaten Hazreti insan olur. Hem dünyasını hem ahiretini cennete döndürür. Tabii dünya cennete döner derken, eğer bir kul Allah ile beraberse, o hangi halde olursa olsun, onun gönlü cennettir. Mesela gönlün cennete dönmesidir. Mesela ne diyoruz? asr saadet diyoruz. Saadet asrı, saadet devri. Resulullah Efendimiz'in dönemine, ama baktığımızda 2-3 gün az kaldıkları olmuş. Ama asıl saadet gönülleri cennet. Kul Allah ile beraber olunca o cennettedir. İster dünyada olsun, ister ahirette olsun. Ama Allah'tan mahrum olunca, Allah'ı unutunca, Allah'tan gafil olunca o cehennemdedir. Dünyada isterse bütün nimetlerin içinde olsun, o cehennemdedir. Ahiretteki en şiddetli azabı Allah anlatırken ne buyruyordu? O gün Allah onlarla konuşmayacak, Rableri onlarla konuşmayacak ve onların yüzüne bakmayacak dedi. En büyük ceza. Rableri onlara nazar etmeyecek ve onlarla konuşmayacak. Niye onlara Konuşmayacak, onlara nazar etmeyecek. Çünkü onlar da dünyadayken Rablerine nazar etmemişler, onu dinlememişlerdi. Onun için. Onun konuşmasını dinlememişlerdi. Ayetlerini dinlememişlerdi. Gönlünü Allah'a açıp Allah'a dönmemişlerdi. Kendilerini Rabbinin huzurunda tatmamışlardı. Huzurda durmamışlardı. Evet. İnsan beşerdir, yanlış yapabilir, eksik yapabilir, günah işleyebilir, düşebilir. Ama ne yapması gerekir? Kalkmasını bilmelidir. Düşünce kalkmasını bilmelidir. Ya Rabbi kalktım, doğruldum, sana döndüm, tövbe ettim diyebilmelidir. Sonra yanlışlarını, günahlarını Allah ile arasına koymamalıdır. durup durup onlara bakıp, ya Rabbi bu yanlışı yaptım dememelidir. Tövbe ettin, çek onu aradan. Senin Rabbine koşman gerekir. Ona yaklaşabilmek için, onunla olabilmek için, rızasını kazanabilmek için koşman gerekiyor. O günahları dal gibi sırtında taşırsan altında ezilirsin. Koşamazsın. Yürüyemezsin çünkü. Allah tövbe ettinse ben onu mağfiret ettim. Mağfiret demek hiç olmamış gibi silmek demektir. Allah onu sildiyse seni affettiyse, sen de kendini affet, sen de onu sil, arkaya at, yoluna devam et. Yapılması gereken şey budur. Ama şeytan ikide bir böyle önümüze getirir, hatırlatır. Bu tavizi vermemek lazım. Evet, Anlamak için okumak gerekiyor. Okuyunca, anlayınca insanın derdi büyük oluyor. Bilmek, anlamak çok ağır bir şeydir. Çok ağır bir sorumluluk insana yüklüyor. Eğer biri bilmemişse, anlamamışsa o çocuk gibi yaşar. O sorumluluğu, o ağırlığı da taşımaz. Bildikçe, anladıkça yük ne kadar ağırdır, ne buyurdu ayet-i biz emaneti göklere, yere, dağlara yükledik. Onlar emaneti yüklenmekten çekindiler. Ama insan onu yüklendi. Çünkü insan zelum ve cehur idi buyurdu. Göklerin taşıyamadığı, yerlerin, dünyanın taşıyamadığı, dağların taşıyamadığı emaneti insan yüklenmiştir. Bu emanetin farkında olunca yorulur. Bunun ne kadar ağır bir emanet olduğunu anlar. Bu emanet Allah'ın kuluna nefrettiği, kendinden nefrettiği ruhtur. Onu kirletmeden, kirletmişsek temizleyip onu sahibine öyle götürmek gerekir, öyle gitmek gerekir yani. Evet. İnşallah hep beraber tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Allah'a söz verip hayatımızı Allah'ın istediği gibi, sevdiği gibi yaşamaya çalışacağız. Ne diyeceğiz? Rabbimizi tanıdıkça Ya Rabbi sen tam benim sevdiğim gibisin. Beni de sevdiğin gibi yap diyeceğiz inşallah. Dememiz gerekir. Bunu söylemek takdire razı olmak demektir. Takdiri razı olmak deyince öyle mecburiyetten değil. Sevdiği için, güzelliğini gördüğü için. Allah her şeye takdirini koymuştur. Ama Allah Rahman'dır. Rahman olarak koymuştur. Allah Rahim'dir. Rahim olarak koymuştur. Kerim'dir. O takdiri Kerim olarak yapmıştır. Aynı şekilde gafurdur, gafardır, tevabdır. Ölçüyü ona göre koymuştur. Affetmek üzere koymuştur. Allah vıduddur, sevgisine göre koymuştur, sevdiğine göre koymuştur. Onun için bir ismi anlarken bütün isimleriyle beraber anlamak gerekiyor. Allah takdir ederken o takdirinde bütün isimleri tek tek tecelli ediyor. Kim için? İnsan için. Hazreti insan için. Hiçbir ayette Allah bu Kur'an'ı okuyun, hatmedin, hatim sahibi kazanın diye böyle bir ayet indirmemiştir. Allah bu Kur'an'ı yaşayalım diye hayat kitabı olarak göndermiş. Hayatınızın kitabı. Hayatın her anında hüküm koyan kitap. Niye sevap kazanıyoruz? Sevap demek ödül demektir. Kelime manası karşılığı ödül demektir. Niye ödül okuyunca kazanıyoruz? Allah'ın koyduğu ölçüyü anladığımız için, o ölçüye uyduğumuz için, o ölçüye, okuduk ölçüye uymadık. Ne olur? Resul Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, ''İnsanlardan öylesi var ki Kur'an'ı okur, Kur'an onlara lanet eder.'' ''Bu Kur'an, kıyamet günü ya şefaatçidir ya davacıdır.'' dedi. Kime şefaat eder? Eğer biri okumuşsa, anlamışsa ona uymuşsa, onun koyduğu sınırı anladı, o sınıra göre hareket ettiyse ona şefaat eder. Okudu, anladı veya anlamadı. Ama sınırın dışına çıktı. Darga geçti onunla. Da. O da ona ne yapar? Kıyamet günü davacı olur, dünyada da lanet eder. Onun için anlamaya çalışmak gerekiyor. Eğer okuduk, anladıksa evet. Ama Sevap kazanalım diye değil. Sevap kazanıyor muyuz? Zaten kazanıyor, o ayrı şey. Bir harfine on sevap vardır dedi, o ayrı şey. Ama Allah bunu sevap kitabı olarak indirmemiş. Hayat kitabı olarak indirmiş. Senin hayatı böyle yaşaman <gülüyor> gerekir deyip kitabı indirmiştir. Sadece kitabı değil, beraberinde bir de peygamber göndermiştir. O peygamber o kitabı hayatına geçirip evet, yaşamıştır. Örnek olmuştur. Onun için ayet-i de buyurdu. O sizin için, Allah'ın Resulü sizin için en güzel örnektir. Onu örnek alıyoruz. Kur'an'ı doğru anlamak gerekiyor. Evet. Sevabın ölçüsünü, sevap nedir? Ödül nedir? Onu Allah biliyor. Sadece bunu yapmak sevaptır diyoruz. Sevabı görüyor muyuz? Görmüyoruz. Görmüyorsak bir şey kazanmadık demektir. Sevabı görmek lazım. Allah kitabın boynundadır. Onu sen oraya yazıyorsun. Dedi mi? Dedi. O sevabın ölçüsünü ben koymuşum dedi mi? Dedi. Bu durumda senin bunu üzerinde görmen gerekiyor. Görmen. Senin imanın senin üzerinde görünüyor. Allah'a olan muhabbetin senin üzerinde görünüyor. Küfür varsa küfrün de görünüyor. Boynundaki ya cennettir ya cehennemdir. İkisinden biridir. Sadece boynunda değil. Boynundaki gönlünde aynı zamanda senin üzerinde duruyor. Bu herkes için böyledir. Eğer o bir ödül kazanmışsa, ödülü Allah'tan almıştır. Aldığı ödülün ismi Esma-ül Allah'ın güzelliğinden bir güzelliktir. Kaybetmek nasıldır? Allah'tan uzaklaşmaktır. Yani biri cennete yaklaşırken cehennemden uzaklaşıyor, cehenneme yaklaşırken cennetten uzaklaşıyor. Cennete yaklaşırken Allah'a yaklaşıyor, Resulullah'a da yaklaşıyor. Bir ölçü olarak mesela Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, cömert insan, kerim insan, kerim, Allah'ın ismidir. Kerim insan Allah'a yakın, Resulüne yakın, cennete yakındır dedi. Cimri insan Allah'tan uzak, Resulünden uzak, cennetten uzak, cehenneme yakın, şeytana yakındır dedi. Ülçü koydu, sınırı koydu. Yani senin cimriliğin de cömertliğin de senin üzerinde. Bu durumda Allah'ın Kerim ismi sende tecelli etmemiş. Ekrem ismi tecelli etmemiş. Şekur ismi tecelli etmemiş. Evet, Allah'a yaklaştıkça cennete dönüyorsun, Allah'ın güzelliğiyle güzelleşiyorsun, cennete layık oluyorsun. Allah'tan uzaklaştıkça nedir bu? Aklakındır, halındır, tavrındır, hayatını yaşarken evet, mahlukata, insana yaptığın muameledir. Rahmetle muamele edersen, cömertlikle muamele edersen affetmekle muamele edersen, güzel yapmakla, güzellikle muamele edersen, sen güzelsin. Tabii ki imanla beraber. Ama tersi, isterse gece gündüz namaz kıl, isterse her sene hacca git, bin sefer hacca gitmiş ol. O seni kurtarmaz. İbadetlerin senin üzerinde görünmelidir. İbadetlerin sende imana dönüşmüş olmalıdır. Bütün ibadetler imanı kemale erdirmek içindir. İbadetin seni Allah'a yaklaştırmıyorsa, Allah'ı bir daha sevdirmiyorsa, Allah için bir daha sana fedakarlık yaptırmıyorsa, sen ibadeti yapmamış, ibadeti taklit etmişsin. <gülüyor> ne buyurdu Resulullah <gülüyor> Efendimiz? İnsanlardan öylesi var ki namaz kılarlar sadece onlara yorgunluk kar kalır, oruç tutarlar sadece onlara açlık kar kalır. Hacca gider turist gibi gitmiştir. İbadetimiz üzerimizde görünüyor, görünmelidir. Eğer imanımızı arttırmıyor, bizi Allah'a yaklaştırmıyorsa bir sorun var. Allah'ın güzelliğiyle bizi güzelleştirmiyorsa, Allah'ın bize nefeti, o ruhun güzelliği, güzelliği üzerimizde aşağı çıkmıyorsa, günahımız, şirkimiz bizi örtmüş demektir. Onun için cennetlik de belli, cehennemlik de bellidir yalnız. Dışarıdan bakınca da bellidir. Evet, i̇nsanlar için böyle ölçü koymak doğru değildir. Ama görünüyor. Bunun için Resulullah Efendimiz bir misal vermişti. Ne buyuruyordu? Beni İsrail'den bir kadın, iki tane kadını örnek vermişti orada. Evet, Beni İsrail'den bir kadın, bir kedisi varmış, evde zarar vermiş her ne yapmışsa, kadın diyor, Beni İsrail'den Yahudi kavmidir, evet, Hz. Musa'nın kavmidir, Hz. Musa'nın zamanında Mümin ve Müslüman'dır hepsi. Dört kadın kediyi odaya kilitledi, boş bir odaya kilitledi. Kedi açlıktan, susuzluktan, hatta anlatırken, Kendini, kedi kendini duvara vura vura öldü açlıktan susuzluktan o kadın bu yaptığın bu ibadet ehli bir kadındı ibadet ehli bir kadın bu yaptığından dolayı o cehenneme gitti cehennemlik oldu dedi niye öyle oldu bir mahlukata merhamet etmediği için daha doğrusu o rahim olmadığı için Allah'ın Rahim ismi onda tecelli etmediği için. ibadeti işe yaramadı. Bir hayvana zulmetti. Başka bir kadını misal verdi. Kötü yoldaki bir kadın dedi. Etini satarak geçimini yapan bir kadın dedi. Bir yolculuk esnasında kervan, mola veriyor. Herkes kuyudan su alıyor, çekiyor. Bir köpekte bir kenarda ıslak yerleri susuzluktan yalıyordu. Herkes suyunu aldı, çekildi, köpek orada kaldı. O da ıslak yerleri yalıyor, köpek susuzluktan. Kadın diyor, ayakkabısını çıkarıp koyudan su çekti, köpeği suladı. Allah bu tavrından, bu hareketinden dolayı onu cennete koydu. Niye? Bu köpeğe merhamet etti. Allah'ın rahim ismi tecelli etmiş orada. Yani kulun cennete gitmesi, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kimse ameliyle cennete gidemez, ancak Allah'ın rahmetiyle. Yani birbirimize rahmet edersek, önce kendimize rahmet edersek, kendimizi cehennem ateşinden korursak, şeytandan korursak, Allah'ın gazabından korursak, kendimize rahmet etmiş oluruz. İnsanlara merhamet edersek, mahlukata merhamet edersek Allah bizi rahmetinin içine alır. Onun için bütün ibadetler Allah'ın isimlerini bize kazandırmalıdır. İmanı Allah'a muhabbeti bize kazandırmalıdır. İbadetler amaç değil, amaç imandır. İbadetler araçtır. Namaz müminin miracıdır. Namaz, müminin miraca taşımalıdır. Huzura taşımalıdır. Allah'ın huzurunda durdurmalıdır. Araştır yani, amaç değil. Ahirette ibadet yoktur. Namaz yoktur. Ama Allah'ı sevmek vardır. Allah hepimizi Allah'ın Kadir ismine iman edenlerden eylesin. Allah'ın koyduğu kaderi, takdiri, ölçüyü andiyanlardan eylesin. Amin. O ölçüye riayet edenlerden eylesin. Amin. Kendi hayatı hakkındaki, ebedi hayatı hakkındaki takdirini yaparken, Allah'ın ölçüsüne göre takdir yapanlardan eylesin. Amin. Takdiri Allah'ın takdirine uyanlardan eylesin. Amin. Tercihi Allah'ın tercihine uyanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin.